Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhisselamın nübüvvetine iman eden insanlardan oluşuyor. Ümmeti Muhammed'in toprakları Ümmeti Muhammed değildir. Ümmeti Muhammed'in Kudüs'ü, Mekke'si, Medine'si, fethedilmiş İstanbul'u kıyamet günü Ümmeti Muhammed olarak dirilmeyecek. Bugün biz Muhammed'un Resulullah diyerek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah'ın nebisi kabul edip, onun şeriatını hayatının vazgeçilmez sistemi olarak gören insanlarız bu dünyada. Birimizin, beşimizin dolayısıyla toplumumuzun bir parçasının zihnindeki karışıklıklar ümmeti Muhammed tablosunun bulanık bir tablo olma nedeni olur. Bu sebeple ümmeti Muhammed'in Arafat'taki görüntüsü, Kabe'yi tavaf ederkenki görüntüsü, bizi tatmin edebilir. Şu kadar milyon insan, Arafat'ta vakfeye durduk diyebiliriz. Yeryüzünde, 2016 yılında, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini görmek isteyen Allah, ihramlı pozisyonumuzda, bizi Arafat'ta görürken beyinlerimizi, kalp dünyamızı, göğüslerimizi Muhammed aleyhisselam'la aynı çizgilerin üzerinde görmezse biz kendimizi ümmeti Muhammed olarak görüyoruz diye Allah da ümmeti Muhammed budur demez herhalde. Biz üzerimize attığımız ceketimizden veya ihram pozisyonumuzdan kendimize artı puan verebiliriz Allah alimun bidatis sudur göğüsleri görmek istiyor göğüslerdeki heyecanı ve imanı görmek istiyor bu nedenle ümmeti Muhammed'in mescidi aksasının Yahudi veya haçlının işgali altında olması gerçekten ümmeti Muhammed görüntüsü açısından yıkımdır Ümmeti Muhammed'in topraklarının ciddi bir şekilde işgal altında olması göklerden veya yandan bakıldığında Ümmeti Muhammed tablosunun bozukluğu demektir. Bunlar bizim de gördüğümüz eksiklikler, bulanıklıklar olduğu için zaten düzeltilmesi için uğraşıyoruz. Ama bugün Ümmeti Muhammed olarak Allah Peygamber, Kur'an, sünnet, şeriat, ahlak konusunda zihinlerdeki bulanıklıklar, şeytanın binlerce yıllık emeğinin karşılığı olarak, insanların zihinlerindeki imani gerçekleri sarsmayı başarmış olması, Arafat'taki ihramlı hacılar kadar o hacıların kalplerinde dönen dolapları da gören Allah'ın nazarında ümmeti Muhammed'deki çatlaklıktır elbette biz kimsenin kalbine hükmetmeye muktedir değiliz böyle bir hakkımız da yoktur kalplere Allah'tır mutteli olan ama bilmeliyiz ki Beyinlerdeki, zihinlerdeki karışıklık, söze yansır, göze yansır, ele yansır, ayağa yansır. Muhammed Aleyhisselam'ın kainatın efendisi olduğu konusundaki küçük bir çatlak, buharideki bir hadisi reddetmeye yansır. Daha sonra da Kur'an-ı Azimüşşan'ın, herhangi bir ayetiyle pazarlığa doğru götürür. Herhangi bir insanın, Ahmet'in veya filanca Müslüman olmayan insanın, konuştuğu şeyler, beynindeki tasarımların sonucudur. Yürüdüğü yol, onu o, o yola sevk eden beyindir. Bu sebeple, beyinlerimizi sarsacak, şüphe sarmallarına karşı, veya şüphelerin, bir sonbahar fırtınası gibi, hafif sararmış yapraklarımızı bile dökecek şekilde bizi sallamasına karşı, Ümmeti Muhammed olarak, teyakkuzda bulunmak zorundayız. Ümmeti Muhammed'in, Mesih'te Aksa'nın etrafındaki iman eden çocuklarının Yahudi askerleri tarafından dipçiklenmesi, kurşunlanması, tank paletlerinin altında parçalanması bizi ne kadar esefe düşürüyorsa ümmetimiz adına bize hayat olduğu için aynı şekilde o bölgedeki veya dünyanın herhangi bir yerindeki Gençlerin zihinlerinde oluşturulmaya çalışılan çatlaklar da Mescid-i Aksa'nın duvarlarındaki çatlaklar kadar bari bizi ilgilendiriyor olmalıdır. Esasen zihinlerdeki çatlaklıklar, şeriat adıyla şüpheler, dinimiz için oluşturulmuş şüpheler, Mescid-i Aksa'nın duvarlarındaki çatlaklardan daha tehlikelidir. Çünkü Mescid-i Aksa'nın duvarındaki çatlak, Kabe-i Muazzama'nın duvarındaki çatlak sıvayla tamir edilebilir bir şeydir. Ama zihinlerdeki çatlaklar üzerinden asırlar geçse bile düzelebilecek şeyler değildir. Herhangi bir şekilde şeytanın kaç asır önce başlattığı hangi hareket olursa olsun, hangi fikir akımı olursa olsun bugün bitmemiştir. Ahmet bin kır başlatan mutezile hareketi, bugün dünya Müslümanlarının neredeyse kabul edilmesi makul gerçeklerinden olmuştur. O gün Allah'ın kitabı Kur'an'ı mahluk demeye cüret edenler, bugün bana göre diye ayetleri, yorumlama cüretiyle yeniden can bulmuş ümmetin toprağında hareket etmeye başlamıştır bugün ümmeti Muhammed mescidi aksasıyla ve genel coğrafyasıyla büyük bir işgal teşebbüsü altındadır ümmeti Muhammed fiilen tarihinin en ağır maddi ile meşguldür bunun yanında bugünkü kadar da Gazali'nin dönemindeki batini hareketi de dahil olmak üzere bugünkü kadar insanların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine Kur'an-ı Azimuşşan'ın sarih ve sahih bilgilerine ümmeti Muhammed'in bugüne kadar peşinden gidilmiş müştehit liderlerine bugünkü kadar cürretkârane cesurca saldırı yapılmamıştır hiç. Mescid-i Aksa'nın duvarlarını Yahudi işgali ile Mescid-i Aksa'nın altını oymak suretiyle çökertme planlarından daha vahimi 10 yaşına gelmemiş çocukların rızık endişesiyle Allah'tan koparılmış olmalarıdır. 10 yaşındaki kız çocuklarının boşanmaya karşı tedbir almayı planlayacak şekilde Allah'tan kaderden, İslami ahlaktan uzak bir anlayış içerisinde yaşamış olmalarıdır. Dünya dönüyor ama ümmeti Muhammed'in yörüngesinde dönmüyor. Bunun için biz bugün bu şüphe diye adını verdiğimiz herhangi bir şekilde ümmeti Muhammed'in hayatında bulunmaması gereken bu ciddi bir şekilde işgal altında olduğumuz şüphe fırtınasına şüphe sarmalına karşı ne yapacağımız konusunu düşünmek zorundayız Kudüs'ü kurtarmaya çalışırken Kudüs için mücahit olması gereken gençlerin ve orta yaşlıların veya ihtiyarların ümmeti Muhammed'e ait değerleri mukaddesatı ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ashabı kiramı ümmetin büyük değerlerini tartışılabilir nesneler haline getirmeleri üzerinde tefekkür edilmesi gereken afetlerden birisidir burada kardeşlerim dinimize ait ümmeti Muhammed'in büyüklerine ait Resulullah'a ve Allah'a ait ashabı kiramı ait bütün şüphe uyandıran dedikodular aslında böyleymiş aslında bu yanlışmış aslında bu buymuş diye Güya bilimsel Güya samimi bir şekilde dini düştüğü durumdan kurtarma gayretleri Güya Üç zarardan birini vermektedir Birincisi müminlerin akidesini Başta Allah ve peygamber ve ashab-ı kiram olmak üzere akidesini zayıflatmaktadır İkinci olarak da ibadet dediğimiz Namaz, hac ve benzeri şeyleri çökertmeye yöneliktir. Üçüncü olarak da, bir bütün tek vücut gibi olması gereken ümmeti parçalara bölmektedir. Akidemiz, ibadetimiz ve ümmetimiz, şüphe dalgalarına karşı büyük bir taarruz altındadır. Akidemiz taarruz altındadır ki, 1400 sene sonra kadere imanın gerekli olmadığı, Cami minberlerinde konuşulabilmektedir. 1400 senedir Allah'a iman edenlerin boş inandıkları konuşulmaktadır. Bu sadece bir örnektir. Akideye ses çıkarılmayınca bir ay sonra, iki ay sonra, bir sene sonra mezardaki azap bile inkar edildi. O o halle mezardaki azaptan kurtulanlar sıratı inkar etti. Ondan sonra cennetin şu özelliği, cehennemin bu özelliği tartışılır oldu. Her şüphe dedikodusu, her şüphe fırtınası önce akidemizden sonra ibadetimizden sonra bu büyük ümmetin tek parça olması gereken dünyanın neresinde olursa olsun Kabe'nin etrafında tavaf eden ümmetimizin vahdetini bozmaktadır. Parçalanmış bir ümmet ibadet yapamaz, ibadet yapamayan ümmetin akidesi sarsılmıştır. Bu sebeple bugün siyonizm ümmeti Muhammed'in büyük bir musibeti olarak başımızın ucunda beklediği gibi aynı şekilde ümmeti Muhammed'in şüphe fırtınaları altında önce Ebu Hanife'nin kişiliğinden sonra da ashab-ı kiramın imanımızla ilgili şahsiyetinden daha sonra Resulullah dedi ki sözlerden ve daha sonra da Kur'an-ı Kerim'in delaletlerinden şimdilik daha sonra da kendisinden ortaya çıkarılmaya çalışılan şüpheler ümmeti Muhammed'in bütün fetihleriyle övünmemiz gerekirken neredeyse İstanbul'u fethettiği için Sultan Fatih tazminat ödeyelim, Romalılara diyecek cüreti gösterecek insanlar, Endülüs'te 8 asır ne işimiz vardı deme cürretini gösterecek insanlar bu şüpheyle kurban edilmiş yemleridir batılıların ve şeytanların ve kardeşlerim bir hakikati tescil etmemiz lazım o da nedir herhangi bir şekilde biz ümmetimizin tehlikesi olarak sadece haçlıları ve siyonizmi göremeyiz ümmetin iç çürümesi de dışarıdan vurulacak baltalar kadar tehlikelidir ha meyvemiz budanmış yere düşürülmüştür, Hada kurt meyvemizi yemiş, meyvemiz çürümüştür. Biz neticede meyvesiz kaldıktan sonra, ister darbeyle düşmüş olsun meyve, isterse kurt içini çürütmüş olsun. Bunu unutmuyoruz. Bir ikinci husus olarak da, bugün hepimizin, bütün Müslümanların, bilhassa şu genç kardeşlerim olarak, ümmetimin birlik umudu, ümmetimin heyecan kaynağı, ümmetimin bugünü ve yarını olan gençler olarak sizden özellikle ricam şunu unutmayınız münafık da güzel konuşur üstelik de müslümandan daha güzel konuşur çünkü konuşmak onun becerisidir daha güzel yeminler eder daha mantıklı konuşur mümin de konuşur münafık da konuşur ama münafık köpük gibi konuşur. Münafık sabah namazında yoktur. Ümmet için enerji harcamakta yoktur. Fedakarlıkta yoktur. Edebiyatta vardır sadece. Mümin az konuşur, öz konuşur, çok iş yapar. Mümin şehit olmak için koşar. Mümin ailesiyle ilgilenmeye vakit bulamadan yaşar. Münafığın keyfi yerindedir. Makamı forstudur. Onun için siz ümmetimin enerji kaynağı olanlar, siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 2000'li yıllardaki umudu gençler, edebiyatı dinlemeyin. Çok konuşanı değil, Resulullah diyeni, Allah diyeni, Ebu Hanife'yi örnek alanı, Malik bin Enes'e dikkat edeni, ümmetimin acısıyla tatlısıyla bütün tarihini sahipleneni, Ümmetimin geçmişiyle her haliyle övüneni, hatalarını bin sene sonra da olsa ben kapatırım diye heyecanla çalışanı dinleyin. Sözü dinlenecek olan odur. Yoksa her konuşanı dinlerseniz, gevezelik münafığın işi zaten. Ali ül lisandır münafık. Bal akar ağzından. Ama akıttığı bal eşek arısı balıdır. Yenir, içilir, şifa bir bal değildir o. Eline yapışır, dudağında hissiyat vermez. Glikozludur sadece. Bu sebeple kardeşlerim, hepimiz, ta Adem Aleyhisselam'dan beri, büyük bir şüphe saldırısının altındayız insanlar olarak. Bu şüpheler, hem Kur'an'ımızın ifadesiyle iblisin hem de iblise yardakçılık yapan insan şeytanlarının şüpheleridir. Bugün bir hakikati Kur'an'ımızdan taptaze bir daha öğrenelim. En son Kur'an-ı Kerim'i bitirdiğimiz zaman ve çoğumuzun namazlarda okuduğu Nas suresi nasıl bitiyor? اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ fi Sudurin Nas minel cinneti vannâs ellezî yuvesvisü fî sudûrin nâs minel cinneti vannâs vannâs ellezî yuvesvisü fî sudûrin nâs İnsanların göğüslerine vesvese akıtanlar minel cinneti iblisin adamlarından vannâsı İnsanların şeytanlıklarından çok net hiç gizli saklı bir tarafı yok ki bu ümmetin gençleri hem şeytanın iblisin vesvesesinden hikayelerinden saldırılarından Allah'a sığınacak hem de şeytanlaşmış insanlardan Allah'a sığınacak ellezi yüves visü fî sudûrin nâs Minel cinneti vannas Üstelik de minel cinneti cinlerin iblisi ayet el okunan yerden kaçar vannas o vesvese veren ümmeti Muhammed'in 1400 senesini ayıplı olarak takdim eden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanımızı şüpheli hale getirmek isteyen o insan şeytanı bunu ayetel kürsü okuyarak yapar. Ayetel kürsüden ismi azamı söyleyeceğim sana der. Dini kullanır. Onun için şeytan tehlikelidir. Ama şeytana yardakçılık yapan insan şeytan, şeytandan daha tehlikelidir. Bunu Rabbim Kur'an'ının son cümlesi yaptı. Haydi Kur'an'ın ortasında 3000. ayet, 2500. ayet dikkatten kaçtı. Son ayeti. Hiç olması günde bir defa insan bunu namazda okuyor. Allah di, yusvisu fi sudurin nas, min al jinneti demek ki iblis melun var, iblis melunun yardakçılığını yapan. İnsan iblisler de var. Belki onlar medrese görmüştür. Belki okul görmüştür. Büyük ihtimalle okul da görmüştür. Yazar çizerdir. Konuşur sakalı olabilir, sarığı olabilir, cuma kıldırabilir, cuma kılabilir. Her şey mümkün. اَلَّذِي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ Yürekleri çarpıntısından arındırıp, uzaklaştırıp çarpmayan yürek. Allah ile heyecanlanmayan yürek sahibi, yapmaya çalışan vesveseci, dinde, akidede, ibadette, ümmet mefhumunda vesvese üreten adamlar, ellezî yevesvisu fî sudûrin gençleri yüreksiz bırakan, ümmetin geleceğinden umutsuz hale getirenler, kendini kurtar, diplomanı al, işine bak diyenler Evlen, ailen olsun, çoluk çocuğun olsun, yeter sana diyenler ellezi usbisu fi sudurin Bunu iblis melun iblis adamlarına yaptırdığı gibi içimizden bizim gibi anne babanın çocuğu olduğu halde içimizden şeytana satılmışlara da yaptırır bunu. Yaptırıyor. O yüzden bugün biz not defterlerimizin üzerine yapıyoruz, yazıyoruz, şeytan. İnsandan da olur, cinden de olur. Hepsinin baş, lideri, çetebaşı İblis Melondur. İblis onun orijinal adıdır. Şeytan eyleminin adıdır. İblis onun annesinden doğma nüfus kağıdında yazılan ismidir. İblis, Kur'an-ı Kerim onu, İblis dedi ki, İblise dedik ki, Niye secde etmedin diye iblis diye tanıtıyor. Yaptığı eylemden dolayı ona verilen lakap sıfat şeytanlıktır. Şeytan onu eylemiyle anmaktır. Tıpkı ne gibi? Birisi bir şey çalınca ona hırsız deniyor. Asas adı çetindir mesela. Hırsız çetin demek istiyoruz. Hırsız dedin mi o anlaşılıyor zaten. İblis onun orijinal adıdır. Şeytansa eyleminin sonucu olarak ona verilen lakabın adıdır. Dolayısıyla Ahmet de olsa Mehmet de olsa bir insanın adı yaptığı şeytanlık ise eğer biraz sonra onları zikredeceğiz şeytanlık nasıl yapılıyor. O zaman Allah onu insanların şeytanı olarak takdim ediyor. Minel cinneti vennâs Cinlerin vesvesecileri, şeytanları, insanların cinleri, vesvesecileri, şeytanları diye Rabbimiz önümüze çıkarıyor. Binaenaleyh, şeytanı gidip de minada taşlarken arayanlar, okudukları din kılıflı, din kapaklı kitaplarda aramalıyordular şeytanı. Her hafta hayranlıkla konuşmasını dinlediği adam, taşlanması gereken mina'ya gitmeden şurada burada vakfında kürsüsünde taşlanması gereken şeytan aslında. Ellezî yuves bi süfî sudûrinnas gençlerin göğüslerine asâbıkiram heyecanını vermek gerekirken asâbıkiram'dan şu şu kızla evlendi şu şunu yaptı diye seviyelerini düşürüp saygınlığını yitiren yitirmesine sebep olanlar Üsami'yi 17 yaşında değildi. 18'inden gün almıştı. Sanki 18'inden gün alınca 20 yaş birden büyüyor. Böyle çok büyük bir kerametli bir buluş yapmış gibi. <gülüyor> gençleri ashab-ı kiram bağlılığından soğutanlar, gençleri ümmeti Muhammed'in hata yapsa bile bir sevap kazanacak nitelikteki müştehitlerine karşı gevşek duruma getirmek isteyenler, alizi yuvesifu fi minel cinneti vennas bugün biz ümmeti Muhammed olarak özellikle internet kullanmak zorunda olan veya çocukluğu gününden beri internetle tanıştığı için interneti hayatın gereklerinden biri olarak algılayan genç kardeşlerim bugün büyük bir şüphe sarmalı altındadır. Şüphe artık Salyangoz gibi etrafımızı kuşatmıştır. Salyangozun kurtulamadığı gibi kabuğundan, şüphelerden kurtulmanın ancak ve ancak, ancak ve ancak, Allah'ın rahmetiyle, lütfuyla, mümkün olacağı bir ortama gelinmiştir. İsrail, ebedi düşmandır. Kıyamete kadar İsrail'le barış mümkün değildir. Her genç, sabaha kadar böyle inanmalı, Akşama kadar böyle inanmalıdır. Ama bu şüpheler, 3, 5, 10 İsrail yapar. Çünkü İsrail, yapsa yapsa, yapsa yapsa, Mescid-i yıkar. Yapsa yapsa, beni orada namaz kılarken, parça parça eder. Ey Rabbim nerede o izzet? Nerede Mescid-i Aksa'nın eteklerinde Allah'a kavuşmak? Ya Latif, ya Latif bize, ecdadımıza, çocuklarımıza, bütün mümin kardeşlerimize nasip etmesi Mescid-i Rabbimize kavuşmayı. Nerede o nasip? Ama bir vesvese, Ellezi yuvesvesü fî sudûrin nâs, minel cinneti vannâs'ın sonucu olarak, genç birinin, Ashab-ı kiram hakkında, Ayşe anamız hakkında, Muaviye hakkında, Ebu Bekir hakkında, Omer hakkında, Ali hakkında, Ebu Zer hakkında, onlardan biri hakkında, radıyallahu Anhum cemiyan, kıyameti bin sene bu tarafa doğru yaklaştıracak kadar çılgın sözler telaffuz edecek, vesveseye kapılması, elektrik hattına tutulup, kendisini de kurtaramaması, elektriğin de şart kesilmediği için, o çarpıntıdan kurtulamaması gibi, büyük bir afettir. mescid Aksa'da Yahudi'nin öldürdüğü Rabbine, meleklerle beraber çekip gitti. Bu nasıl gidecek? Bugün, bu sarmal, bu başımıza gelmiş büyük afet, bu büyük fırtına, şüphe fırtınası, sümüğü daha, annesi tarafından silinecek yaştaki küçük çocuklar, abdesti konusunda fıkıh açısından sıkıntı, Bulunacak kadar bilgi kıtlığı yaşayan gençlerin asab ı kiram hakkında konuşmaları Şeriatımız hakkında konuşmaları Kur'an'ımızın sarih ve açık emirleri hakkında konuşmaları Genç kızların Allah bize niye az miras veriyor Kur'an'ında Demeyi Hayallerinden geçirmeleri Hayallerinden geçirmeleri Allah özel hayatımıza niye karışıyor? Niye Kur'an-ı Kerim'de وَقَرْنَ ف۪ي ne diyor Allah. Evde oturun niye diyor bize. Niye erkekler gibi biz caddelerde dolaşmıyoruz demeye dili varan genç kızların yaşlı kadınların var olması bu şüphe fırtınasının onların yaprağını düşürmesi İsrail'in Rus me zaliminin Moskov despotunun Çin despotunun şehitlikle yüz yüze getirdiği Müslümanların acısından çok daha büyük bir acıdır her ölen şehidimiz biiznillah toprağımıza konmuş bir tapu belgesidir şehitlerimiz arttıkça bizim şeriatımıza bağlılığımız artıyor ama şüphe fitnelerine karşı elimiz kolumuz bağlı beklediğimiz zaman maazallah şeriatımızla bağlantı oranımız düşüyor Lâ Allah, kıyamete kadar söylenmeyecek sözleri hiç ummadığımız insanlar söyleyebiliyor. Bu sebeple bugün bugün kalplerimizi, beyinlerimizi ve bilgi odaklarımızı kesinlikle kesinlikle en az Mescid-i Aksa'ya kadar ama daha fazla. Mescid-i Aksa'dan da daha fazla koruma altına almak zorundayız. Zira şeytan insandan yardımcılarıyla kendi elemanlarıyla birleşip camilerimizin kürsüsünde mikrofonun karşısına geçebilmektedir. İlahiyat fakültelerinde ders amfilerinin gündemi haline gelebilmektedir. Kadınların bir yerde Yasin okumak için yaptıkları toplantıda Allah'ı Peygamberi, ashabı kiramı, ümmetimizin selefi salihini dillerine dolayabilecekleri cürret onlardan sâdir olabilmektedir. Maazallah. Maazallah. Ümmetimiz bu fırtınaya kapılmadan hepimiz bilhassa siz genç kardeşlerim göğüslerini siper edip hayasızca bu akını durdurmayı tavsiye ediyor ya şair. O Çanakkale'deydi. Bu hayasızca akın, şimdi internet üzerinden, cep telefonu vasıtasıyla, bilgisayarla, ders görmek için gittiğin ilahiyatın amfisinde arkadaş olarak çay içmek için oturduğun, kış günü bir salep içelim diye oturduğun, ve Müslüman dava arkadaşı zannettiğin, birisi tarafından, اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ İlahiyatta okuyan arkadaşın, mühendislik fakültesinde okuyan arkadaşın, geçen sene tefsir okumuştu filanca ortadan diye zannettiğin arkadaşın, öğrendiği bilginin sonucu olarak, bu ümmetin geçmişini yorumlamayı, ümmetin 1400 senesini boşluğa gitmiş olarak, kendisinin İslam'ı daha iyi anladığını işaret eden hatta iddia eden, hatta bunu büyük bir nimet olarak Allah'tan gelmiş nimet olarak gösteren, 2-3 sene sonra da Mehdi olduğunu ilan edecek cüretli sözlerle konuşan bir arkadaşa kurban gidebilirsin. Mescid-i Aksa'nın duvarını Allah'ın izniyle, sırtımızda İstanbul'dan taşlar taşıyarak, yürüyerek de olsa, Mescid-i Aksa'ya gider dökülen her tuğlasını harç yapacak için su bulamasak, Türüklerimizde gözyaşlarımızla harç yaparız orada. İstanbul'dan omuzumuzda getirdiğimiz taşları, yürüyerek de getirdiğimiz taşları Mesil-i Aksa'nın duvarlarını yeniden örmek için yaparız Allah'ın izniyle. Böyle bir ümmetiz biz elhamdülillah. Ama asab-ı kerama dil uzatmış bir gencin lakettar Allah ahireti o şekilde gitmesine karşı yapacak hiçbir şey yoktur. dinimizin akidemizde, dinimizin ibadette, dinimizin ümmet mefhumunda oluşmuş çatlağı, hiçbir gözyaşıyla harç yapıp dolduramayız. Zaten, sizler de eminim ki dikkat ediyorsunuz, küçücük bir vesveseye kapılan bir daha geri gelmiyor. Hani bu konuyu tartıştı, Düzeltti. Ondan sonra daha böyle bir tartışma olmaz zannediyorsun. Önce, şeriatımızın bir inceliğiyle oynuyor. Birileri yapma cahillik etmediğince, bu sefer, daha büyük fitnelerle geliyor. Ya delirdin mi sen deniyor, hepten çıldırarak geliyor. Çünkü elektriğe, kablonun en uç noktasından, milimetrik bile temas etsen, hatta, yüksek voltajlı bir elektriğe hiç temas etmesen de bir santim yaklaşsan o parmağından başlayıp bir iki saniye içinde bütün vücudunu kuşatıp kendine çekiyor seni yer çekiminden alıyor elektrik çekimiyle seni helak ediyor fitneler böyledir bu sebeple bu büyük fitne furyasına karşı Müslümanlar olarak Allah'a ah dedelim ki Değil ya Rabbi böyle bir fitnenin ortağı olmak, böyle bir şüphe saldırısında adamı olmak şeytanın, birileri böyle diyormuş diye bunun naklini bile yapmam ben. Naklini bile yapmam. Böyle bir dedikodu varmış bile demem. Bunun direkt söylenmesine bile tahammülüm olamaz benim. Çünkü ya akidem, beni Allah'a bağlayan, cennete bağlayan, sistemim, akidem, namazımdan, orucumdan, haccımdan, Kur'an'ımdan, anaya babaya itaatimden, şeriatımın bana ibaret olarak emrettiği şeylerden, veya bir arada olması gereken, bu büyük heyecanlı ümmetimden, taviz verdirecek, çatlak oluşturacak, herhangi bir vesvese, İster direkt iblisten gelsin, isterse benim nev-i beşerimden, benim gibi yiyen, içen, belki de benim gibi camiye gelen, belki de benden fazla din bildiğini zannettiğim bir insandan, kimden gelirse gelsin, Ey Rabbim! Ellezi yuvesvisü fî sudûrin minel cinneti ven nâs, sadakallâhul azîm, sadakallâhul azim sadakallahu'l-azim yerler gökler kadar ne büyük buyurmuş Allah ya Kur'an'ı nasıl kilitlemiş böyle ellezi yuvesvisü fî sudûrin nâs minel cinneti ve nâs bütün Kur'an Allah'a hamd başlıyor elhamdülillahi rabbil alemin şeytanlaşmış insanlardan Allah'a sığınarak kapanıyor Kur'an dikkat ediniz şu büyük kitabın azametine bakınız gençler Âlemlerin Rabbi Allah. Bütün hamdler senin içindir. Minel cinneti vennas. Kul eûzu bi Rabbinnas. Minel cinneti vennas. İnsanların Rabbinden sığınıyorum. Beni konu Rabbim. Bütün bu azametli kitabımı bitirirken Allah hani nasıl başlamıştı elhamdülillahi rabbil alemin biz bitirdiğimiz zaman nasıl bitiyoruz velhamdülillahi rabbil alemin el fatiha deyip bitiriyoruz halbuki kitabımız nasıl bitiyor minel cinneti vennas kürsülerde konuşan kitaplar yazan cicili edebiyatlı fitneler üreten ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs minel cinneti vennas Kur'an'ın demek ki kıyamete kadar en riskli Korunması gereken alanı insanların üreteceği fitnelerdir. Elbette bu fitne kampanyasının başında mel'un iblis var. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu biliyoruz. Mel'un iblis bu fitneleri üretiyor. Ama biz iblisten fazlaki ayet-el okuyarak onu uzaklaştırabiliriz biiznillah. Ayet-el okuyarak fitnesini bana encekte etmeye çalışacak, aşılamaya çalışacak insan fitnesinden Allah'a nasıl sığınacağıma dair yol ve yöntemimi kesinlikle iyi düşünmek zorundayım. Minel cinneti ve nas bunu unutmak yok. Minel cinneti ve nas. elhamdülillahi rabbil aleminle başlıyor, minel cinneti ve nas ile bitiyor. Dolayısıyla filanca, Ümmetimi zayıflatıyorsa, elledi yüvesi sufiyi sudur innaz, min cinneti ve nasıl olsun sana, ey ümmetimi parçalayan, küfrün önünde, sen sadece güçlü görüneceksin diye, ümmetimin küçük görünmesinde sakınca garmayan elledi yüvesi sufiyi sudur innaz, anlattığın hikayedirsinin. Ümmeti büyütmediğin sürece, senin sözlerinle ümmetim biraz daha büyümediği sürece, aksine sen büyüyorsun, ümmetim küçülüyor. Ümmetim sen de onlikleştin, ümmetim sefil kaldı. Ellezi yüvesvisü, fî sudûrün nâstaki, vennâs sensin, minel cinnetü vennâs sensin, patronun iblis midir? ben ilgilendirmez, sen iblissin bir defa. İbadetlerim güçlenmesi gerekirken, bir gün daha fazla oruç tutmam, Allah'a daha yakın olmak için orucumu biraz daha, daha takvalı, daha huşû ile, daha gıybetsiz, daha delikotsuz, daha medyasız, oruç tutmam gerektiği halde, sırf sen, bir şeyler bulmuş diye mağribi bir mantıkla, oturup da orucum hakkında, vesvese üretiyorsan, اَلَّذ۪ي يُوَسْفِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ ''Sen o Kur'an-ı Kerim'in kilit kelimesi olan vennâssın o zaman.'' ''Bir hacım var ki, ümmetliğimi bir o gün hissedebiliyorum.'' ''Buna rağmen senin hacım hakkında dedikodun, hacım hakkında ihmallerin, hacım hakkında zayıflatıcı propagandan yüzünden, hacım zayıf düşüyorsa ama senin şirketin de bu arada büyüyorsa sürekli, ''Minel cinneti vennâs'taki nassın sen.'' seni Rabbime şikayet ediyorum, ey şirketi büyüdüğü için ümmetimin küçülttüğü adam, ey ümmetimin zayıflamasından endişe etmeyen adam, akidemin ihmal edilmesinden, kabir azabından, kaderden, meleklerden, sırattan, hesaptan, mizandan, hurul eyinden ve cennet müjdelerinden, cehennem tehditlerinden, gayyadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği gayip haberlerin herhangi birinden, ümmetimi şüpheye düşürüp, çok büyük keşifler yapmış gibi bir de ödül bekleyen, seni kul e'udu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisü fî sudûrin nas, min cinneti vannas diye, bin dörtü yüz senedir, namaz kılanların, çocukların, ihtiyar kadınların, diye Allah'a sığındıkları, bütün o azametli sığınmayla, Rabbime sığınıyorum, senin fitnene, fesadına karşı da, seni Allah'a şikayet ediyorum. Çünkü sen, ümmetimin zayıflamasından endişe etmiyorsun, 20 kişi olsun benim olsun diyorsun, 2 milyar olsun da bu ümmet olsun demen gerekirdi halbuki. Eğrisiyle doğrusuyla bu ümmet olsun demen lazımdı. Ama sen ne yapıyorsun? Ben olayım, etrafım olsun, gerisi de gelirse gelsin der gibi diyorsun. Ben de, اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْبِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ cinneti الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ diyorum, saldım seni Allah'a gitti, sen ve Allah, gerisine zaten karışma mecalim yok benim. Burada genç kardeşlerim, büyük bir şüphe sarmalının altındayız. Nauzu billahi teala. Ümmetimiz nasıl 50 senedir İsrail'e karşı doğan her çocuğunu yarın Mescid-i Aksa'yı kurtarma şuuru ile yetiştiriyorsa aynı şekilde fitnelere karşı yeni bir fitne üretmeden, şüphelere karşı yeni bir şüphe üretmeden, şehvetlere karşı yeni bir şehvet üretmeden Ümmetimin hazırlıklı olması için çalışmak bu ümmetin bugünkü cihadıdır. Çünkü artık dünya kafirleri kaldırın Kur'an'ı, Kur'an'ı yasaklayın demiyorlar. Ezanı yasaklayın demiyorlar. Amerika'nın göbeğine, New York'un göbeğine cami açılmasına izin veriyorlar. Minare yapılmasına izin veriyorlar. Bunu da şüphe furyasının ham maddesi olarak Kullanmak için bir kenara yazıyorlar ama. Nasıl olsa ümmetin çocukları o şucu bu bucu diye birbirini yiyor ya son sığınak olarak da bari Paris'te bir cami yapılsın son kalan Müslümanlar şöyle hatıra tohumluk Müslüman olarak oraya sığınırlar diye düşünüyorlar belki de. Bu oyuna düşmemek Allah'ın izniyle bu mümin gençlerin vazifesidir çok net bir şekilde, hiç sıkılmadan altını çizerek söylüyorum ki, gençler, şehitlik hayalinden önce, dağılmamış, korunmuş, taptaze, imanlı yaşama mücadelesini hayal edin. Bugün, dininizi korumanız, sizin bu yaşta şehit olmanızdan daha mübarek bir iştir. Çünkü, şehit olacağınız şey, kime hizmet ettiğimiz olacağınızdan, tereddütlerle ortaya çıkacaktır. Ama siz dipdiri, Ebu Zer'in imanıyla, radıyallahu anh, İmam Ebu Hanife'nin imanıyla, radıyallahu anh, Rahimehullah İmam ma turidin nebul el Hasan el imanıyla, yaşıyor olmanız sizin, küfrü zelil etmek açısından, çok daha değerlidir. Her birinizin, bu şeriatın temel dinamiklerini muhafaza eden kimlikle yaşaması bu ümmet için büyük kazançtır. Sizin kafa yapınızı kaybettiği zaman ümmet kendi bulunduğu yerdeki kuyusunu kazıyor demektir. Rabbimden niyazım bu ümmetin bu gençlerini ashab-ı kiramın dirliği ve heyecanıyla kıyamete kadar dini taşıyacak, temel halkalardan biri olarak baki kılmasıdır burada değerli kardeşlerim hepimiz çokça duyduğumuz Tirmizi'nin i̇bn Mace'nin ve diğer hadis kitaplarının rivayet ettiği bir hadisi şerifi tefekkür konusu olarak sizinle paylaşmak istiyorum hepimizin bildiği şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok tekrar ettiği dualardan birisi şu duadır Allahümme sebbit kalbi ala dinike Allahümme sebbit kalbi ala dinike Allahümme sebbit kalbi ala dinike bir sorum olsun size duanın manasına geçmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyin duasını yapar ya Mesela burada Allah'ım kalbimi dinin üzere sabit kıl bozulmasın diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kim bu ya? Sıdratül müntehanın sahibi değil mi? Oraya ulaşan adam değil mi? Adamsa bu. Cebrail aleyhisselamı karşısına alan adam değil mi bu? Adamlık kelimesiyle ölçü çeksek. Resulullah bu ya. Sallallahu aleyhi ve sellem kalbimi dininle sabitleştir diyor ye mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik başka bir rivayetinde ey kalpleri evirip çeviren Allah kalbimi sabit tut diyor ye mukallibel kulub ey kalpleri evirip çeviren Allah sebbit kalbi ala dinik kalbimi dininle sabit tut, lütfen, kalemleri koyun ya masaya, kaleme gerek yok, beyninizi elinize alın, ve tefekkür edin, kim nereden savunuyor ya, İnsanlığa rahmeten rahmetellil alemin olarak gelmiş, cinlerin kurtarıcı peygamberi, cemaadat bile onun rahmetinden istifade etmiş, sidretül münteha görmüş, Yaşarken dünyada cennet cehennem görmüş. Sebbit kalbi ala dinik diyor. Dinim canlı kalsın ya Rabbi kalbimde. Dünyada kalpler kayar bozulur. Amenna. O kalp bozulur mu ya? O kalbe bir şey olur mu? Olur veya olmaz. Namazı bize öğrettiği gibi Tehlikenin boyutunu ve yönünü de öğretiyor O peygamber çünkü Peygamberin vazifesi bu Babası ehli tarik olduğu için Kendisi de geçen sene ders aldığı için Hafız olduğu için Arapça bildiği için Filanca büyük zattan dersler aldığı için Kendisini Kendisini ebedi İslam garantili Müslüman olarak gören, ne diyecek bu hadis-i şerif için? Ne diyecek? Filanca alim, dediğimiz insan, bu standartla nasıl anılıyor? Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik, Ey kalpleri oynatan Allah, alıp buraya koyan, buradan buraya koyan Allah, kafirin kalbine iman verip, mümin olmasına sebep olan, müminin kalbini itip, imandan uzaklaşmasını, sebep olan Allah, sebbit kalbi ala dinik, işte, bugünkü, bu büyük, şüphe sarmalı bu büyük şüpheler fırtınası sebbit kalbi ala diniktir bugün biz hiçbirimiz İslam'ın vazgeçilmesi ağır yerinden oynar bunun Müslümanlığına bir şey olmaz zannedilir değiliz böyle zannetmek kopuşun başlangıcı zaten bu hadisi nereye oturtacağız biz? Ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi ala dinik. Nereye oturtacağız bu hadis-i şerifi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil mi bunu konuşan? Buradan, şu noktaya gelmek istiyorum kardeşlerim. Asla, şüphe tehlikesini, akidemizden, ibadetimizden ümmetimizin birliğine zarar gelmesi tehlikesinden söz ederek söylüyorum. Şüphe fırtınasını bize isabet etmez bir tehlike olarak göremeyiz. Bize namaz öğreten, haccı öğreten, cihat öğreten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey kalpleri oynatan Allah, Kalbimi sabit tut dininde oynamasın demiştir. Bize de söyletmiştir. Bir de sahabi ne diyor? Bu duayı tekrar ettiği kadar tekrar ettiği dua hatırlamıyorum diyor. Demek ki bu ümmetin tehlikelerinden birisi rehavet tehlikesidir. Rehavet, tehlikeyi hissedememek, tehlikeyi uzakta görmek, bir tehlikedir. Bu bir tehlikedir. Abdesti bozulanın namazının bozulacağını bize kim öğrettiyse, kalplerimizin yerinden oynayabileceğini de o öğretiyor. Ya mukallibel kulub, ثَبْتْ قَلْبِي عَلَى Ey kalpleri oynatan, kalbimi sabit tut. Akidede, ibadette, ümmet dirliğinde, sabit tut ya Rabbi. Ümmeti Muhammed olarak, dinimiz budur. Böyle bir din yaşamaya mecburuz. Herhangi bir şekilde dinimizi başka bir yörüngeye çekemeyiz. Çekersek başımıza çorap örmüş oluruz. Burada küçük bir dipnot açayım izninizle. Şimdi bu şüphe fırtınasına karşı Böyle bir sarmal bizi sardı götürüyor uyarısına karşı. Siz benim güzel kardeşlerim zannedeceksiniz ki belki, ya Allah cahilce cahil öyle yardım etsin, nasıl koruyacaklar kendilerini. Hele yani fıkıh okumayanlar, ilmal okumayanlar, İmam Hatip okumayanların gitti dini. Çok emin olunuz ki onlar pek tehlikede değillerdir. O zavallı çünkü bir Allah bilir. Peygamber bilir. Cennet bilir, cehennem bilir. Beş bildiği bilgi, beşinci bilgisi yoktur. Cehennemin hangi kapısından girilecek desen ne kapısı ya? Yukarıdan atacaklar herhalde der. Ya cennetin kapısı varmış, sekiz taneymiş desen, sana diyeceği şey bellidir. Ya cennet o kadar büyük yerin kapısı mı olur? Anlamaz böyle şeyden mi? tertemiz, tertemiz bir imandır onunki, çok şey bilmediği için ama, borsa oluşturacak kadar, pazarlama konusu yapıp, borsa oluşturacak kadar, bilgi fazlalığı yoktur, <gülüyor> bu Allahümme sebbit kalbi ala dinik, den anlaşılan ikaz, bir şeyler bilenler içindir, ve, Kırmızı puntolarla dizin bu cümleleri. Bilgi arttıkça risk artıyor demektir. Çoğaldıkça bilgi risk çoğalıyor demektir. Biraz bilen, biraz tehlike altındadır. On katlı bir apartmanın, birinci katından düşenin ayağı kırılır. İkinci katından düşenin, Deli de kırılır. 3-4-5 düştün mü artık 10. kattan kırılacak bir şeyin de kalmaz. Düşmeden korkudan ölürsün zaten. Yolda ölürsün. Meselemiz bizim çok bilmek, az bilmek değildir bu açıdan. Temiz bilmek, temiz kalmaz Orientalistlerden öğrenilmiş değil ümmeti Muhammed'in selefinden Ebu Hanife'sinden öğrenilmiş bilgilerle temiz kalmaktır. Sekülerist sistemlerin din diye aşıladığı şeylerle değil ümmeti Muhammed'in medreselerinde Allah ve peygamber adına öğretilmiş şeylerle Müslüman kalmaktır gaye. Bu uyarı çok önemli kardeşlerim. Hangi uyarı? Bütün bu şüphe fırtınasına karşı tehditleri cahillere yönelik, hafız olmayanlara, Arapça bilmeyenlere, ilahiyat okumamışlara yönelik, tefsir dersine gitmeyenlere yönelik zannetmektir. Ya onlarda ne var ki? Yani nesini şaşırtacak insan? Direkt Allah'ı bırak demiyor zaten. Ama yanlış yöntemlerle bilgi sahibi olan ve Allah'a değil bilgisine güvenen her an o yaprağı düşürme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Asıl tehlike altında odur. Bu da bizim rüzgarın estiği yönü bilip yelkenimizi ona göre açmamız açısından önemli kardeşlerim. Bunu düzeltelim. İki düzelteceğimiz ikinci şey, bu şüphe fırtınası herhangi bir şekilde 10 dakika içerisinde ortaya çıkmaz, büyük oranda çıkmaz. Hadis-i şerifler musibetlerin nokta nokta yerleşeceğini söylüyor. Bir temiz kağıdın, karalanması için, kalemle bunu yüz kere gidip geldiğimizde, bu kapkara olduğu zaman, binlerce nokta bulunduğu için bunda kapkaradır. Bu noktalar, binlerce kere kalemin hareket edilmesiyle ortaya çıkıyor. Veya, seri bir şekilde kalemin, sürdürülmesiyle ortaya çıkıyor. Onun için, şüphenin, bir gramı da tehlikeli, bir donu, tonu da tehlikeli. Şüpheli, bilginin, aktarıcısı da şüphelidir. İmanımızı, ibadetimizi, ümmetimizi korumayı, bu titizlikle sahiplenmek zorundayız bu büyük tehlikeye karşı ümmetimizin kafil bulunması yarın Allahu Teala'nın huzurunda Mescid-i Aksa'yı kafir işgal ederken kafil bulunmak suçundan daha vahim bir suç olabilir maazallah Rabbim Özellikle ümmetimin gençleri olarak ki umut sizsiniz, sizin zihinleriniz, beyinlerinizdir. Bu afete karşı ta yakuzzda bulunmayı, sizler için, hepimiz için kolay kılsın Bizi buna muvakkilsin. O sallallahu ssellem'e, ala sidiğinden Muhammed'in ve ala Ali'ü sabbiyamg'in ve alhamdulillah Rabbil alemin.